Abiler hoş geldiniz. Bizim içeride bir kedi var. Gördünüz mü onu? Beyaz bir kedimiz var Maya isminde. İran kedisi. Bugün Maya'nın anasını konuşacağız. <gülüyor> Bazıları... Gel şöyle yakına gelsin. Sen işin var? Bazıları Maya'nın annesinin tabiat olduğunu iddia ediyorlar. Sadece bir kedinin değil, bir şeftalinin, bir elmanın, bir armutun bile yaratıcısının Tabiat olduğu öne sürülüyor. Doğru mu Faruk abi? Ya. Faruk abi sana çok ilginç bir şey okuyacağım. Bir meyve suyunun yanında yazıyor. Melik bu okuyacağım şey kardeşim. Ve bunu bu meyve suyundan muhtemelen hepimiz içmiş abi. Ve yanında yazan cümleler size hayrete düşürecek Ahmet. Ahmet hoş geldin burada arada ilk defa. Yani <gülüyor> çocuk yok arkadaşım ilk defa geliyor da. Bu üründeki meyve suyu cömert meyve ağaçlarının kimlerin asan? Nasıl meyve ağaçları? Cömert meyva ağaçları. Bak, Türkiye'de ve dünyada belki en çok içilen meyve sularının birinin ismini veremeyeceğim. Ama yanında yazan metni okuyorum İsmet. Bu üründeki meyve suyu, cömert meyve ağaçlarının, o ağaçlara kucak açan toprağın, Bedirhan nasıl bir toprakmış? Kime kucak açıyor? Ağaçlara kucak açıyor. Ve su veren yağmurun, suyu da yağmur veriyormuş. Yani Allah değil Fatih yağmur veriyormuş buradaki metne göre. Ve onlara yaşam veren güneşin. Taceddin sana yaşamı kim veriyormuş? Onu da güneş veriyormuş. Bak abi. Sayesinde bu meyve suyu üretilmiştir. Said devam ediyor. Devamı da var. Doğa ona hak ettiği saygıyı göstermenin, emek harcamanın ve onu sabırla beklemenin karşılığını bize birbirinden güzel Birbirinden olgun, birbirinden tatlı meyvelerini sunarak verdi. Veren kim? Faysal, Doğa. veren kimmiş? Tabiat Doğa, tabiat ana. Göremiyorsun Tabii. Ali? Bunları veren tabiat ana ve en sonunda da ona teşekkür ediyor. Teşekkür, şükürle aynı kökten Murat abi. Biz kime şükrediyoruz? Allah'a Allah şükrediyoruz. Onlar da abi kime şükrediyorlar? Tabiat, tabiat ana'ya. Düşünemiyor musun? Yani demek ki kainatın yaratıcısının ne olduğu hala bak düşünebiliyor musun? Şu an dev meyve suyu firmasının yanında yazan metni okudum Taceddin. Yani Allah'a şükür olsun bizi yarattı, meyve yarattı bunlar yok. Neye şükrediyor? Bir doğaya, bir tabiat anaya güneşi benimsemiş. Mesela ben bazen böyle maddeperest olan belgeselleri izliyorum. Ağacı öpüyor böyle. Ya sen bizi terk etme falan diye böyle inanamazsın. Bir insan abi her gün Vahşi canavarlar tarafından yenilse paramparça olursa abi inan az önce anlattığım sahne kadar dehşetli bir küfür karanlığına düşmüş olamaz abi. Neden? Çünkü baktığın zaman çok özür dileyerek söylüyorum ama söylemem lazım. İnsan yani madde insan fazla düşünmemesini cehaletini örtmeye tesadüf diyor. Açıklayamadığı şeyde tabiat diyor. Tutuyor iki yıl daha böyle yaşıyor öyle değil mi Onur? Var mı içinizde elektrik elektronik mühendisi merak ediyorum. Var mı abi içinizde? Bak düşün. Benim lan hiç ben yok içinizde. <gülüyor> <gülüyor> Kimlere sohbet ediyoruz biz ya? <gülüyor> Eyvallah. Düşünsene bak. Bir Faruk abi elektrik elektronik mühendisi. Şöyle karşımda oturmuş. Benim bir çocukluk arkadaşım olsa abi. Elektrik elektronik mühendisi. Ben de bu adamla sohbet ediyorum. Adı da Şemuz olsun. Şemuz'la oturuyorum. Şemuz bana anlatıyor. İşte abi 5 yıl Amerika'da okuduğum yurt dışında Cambridge'de yüksek masterıma devam ettim. Yurtiçinde şöyle yaptım, böyle La Şehmus sen vallahi malsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abi ayıp oluyor ya çocukluktan beraber. Şehmus sen vallahi malsın. Abi niye malsın niye öyle diyorsun. <gülüyor> Gitmiş yurt dışlarına şurları buraları elektrik arıyorsun. Bizim evde prize soktun mu elektrik geliyor. <gülüyor> Nasıl oldu? Çok ahmakça değil mi? Ve Şehmus devam ediyor. Ya Mehmet abi olur mu öyle şey? Bu işin ilmi var. Rüzgardan elektrik üretiliyor öyle değil mi Onur? Adamlar doğal gazdan elektrik üretiyor. Suyu topluyor baraja. Vallahi bak malsın diyorum malsın bizim evin dibinde prizde var istesem ben sana elektrik vereyim desin adam ne olur tacettin ulan bu kadar parametrelere bağlı kompleks bir elektrik üretebilme faaliyetini neye vermiş oldu valla bizim evde bir düğmeyle elektrik geliyor burada abi öyle değil mi ne kadar saçma oldu e şu kainatta kusursuz yaratılış ve kudret mucizelerini adam neye veriyor valla tabiat yarattı nasıl oldu İsmet? altındaki ne kadar background ne kadar kompleks yapı varsa bütün bunların hepsini hakaret oldu. Geçen Faysal bir yumurtayı düşündüm abi, yumurta. Dedim ki bir yumurtanın olabilmesi için ne lazım? Tavuk lazım. Peki tavuğun hayatta kalması için bir buğday tanesi. Buğday tanesinin devam edebilmesi için ne lazım abi? Yağmur lazım, su lazım, güneş lazım, toprak lazım, rüzgar lazım, lazım dünyanın dönüş hızını devam ettirebilmesi lazım. Takdir ben 1670 kilometre. Güneşin açısını bozmaması lazım. 400 milyar samanyolu galaksisindeki yıldızların birbiriyle çarpışmaması lazım. Bir buday olacak. Onun sonucunda ben bir yumurta elde ede, elde elde edebileyim. Fatih bir yumurta hiç böyle bakmış mıdır? Bak devamına bak. Sonra dedim ki ulan bu tabiat ana bize yumurta vermeyi unutsa dedim. Ve yumurta piyasadan gal olsa. Yumurta yoksa ne yok abi? Tavuk yok. Tavuk yoksa tavuk döner yok. Tavuk döner yoksa ne olur? Bütün öğrenciler ölür. <gülüyor> Bütün öğrencilerin ölürse ne olur? Ekonomi çöker. Ekonomi çökerse ne olur? İMF'den borç alırız. İsmet ilk defa gülüyorsun. Ha. İMF'den borç alırsak ne olur? Bu sefer abi ülkede devrim olur. Ülkede devrim olsa ne olur? Üçüncü Cihan Harbi. Ulan bir yumurta yok diye üçüncü Cihan Harbi çıktı ya. Olaya bak abi. Bir tane yumurtayı bu kadar muazzam şekilde yaratabilen akılsız... Ve şuursuz bir tabiat olabilir Mesela niye cif cif çıkıyor? Ulan kırayım bir gün içinden at çıksın. Çıkmıyor. İrfan atlayınca hoşuna gitti. <gülüyor> niye çıkmıyor abi? Çok ilginç. Bak bir de işin diğer boyutuna bak. Baba oğlu burada mı? Burak. İçeri mi kaçtı? Vay zalim vay. Abi şimdi bak düşün. Bir tane yumurta mı daha kompleks? Daha üstün? Yoksa bir tane insan mesela... Bir yumurta mı daha üstün bizim Sait mi? Yumurta. <gülüyor> <gülüyor> yumurta diyor ya Sait. <gülüyor> Sait valla çöküş midir ya. Bak düşün. Hani Sait değil diyelim herhangi bir insan daha üstün diyelim. Yumurtadan. Bak bir insan. Emre abi bir insan düşün. Bir günde kaç tanesinin öldüğünü biliyor musun Emre abi? 300 bin öyle takriben. Ve bundan biraz daha fazla sabi ne oluyor biliyor musun? Doğuyor. Bir günde insan kadar izzet kompleks bir yapı bir günde 300 bin doğuyor. Belki biraz daha fazlası düzeltiyorum. 300 bin ölüyor ve belki biraz daha fazlası bir günde doğuyor. Abi saniyede kaç tane ölüyordur sence? Öyle kaldırsın aslan. <gülüyor> saniyede üç tane, dört tane. Bak şu an, bak insanız. Bak, <gülüyor> baba, ölüyor ölüyor. Baba adamı. <gülüyor> Abi şu an adam ölüyor. Bir insan kadar kompleks bir yapıyı bir günde 300 bin tane toprağın altına gömüp bir günde belki 350 bin tane tekrar diriltebilecek irade, ilim, şevkat, hayat, akıl, tabiat anada var diyende az önce saydığım akıl mevcut olamaz. Doğru mu? İnsan gibi kompleks bir yapı. Ve devam ediyorum abi. Şimdi bir konuya gireceğim İsmet. Esas konuya gireceğim. Şu an giriş yaptım abi. Muhammed abi her sanatkarın hususi bir sanat alanı vardır. Mesela mizah yapan insan edebi dese ki ya ben de mizah yaparım ama yapmıyorum. Ben o adamın aklına şaşarım değil mi abi? Özel bir edebiyatın alanıdır. Ya da bir film çekmek, bununla ilgili proje üretmek edebiyatın hususi özel bir alanıdır. Yani o adam gözlerini kadraj yapacak, beynini içini boşaltacak, sinema salonu yapacak ki... Ya. O noktada mükemmel bir sanatkar olabilirsin. Doğru mu Fatih? Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin sanadı kelimelerdir. Bir makasın düzeltiyorum bir berberin makası kullanabilme kıvraklığında Üstad Bediüzzaman kelimeleri kullanmıştır Onur. Ve yaşadığımız iletişim çağında üstadın herkesle iletişebilecek kelimeleri vardır İrfan. Abi şimdi bu kelimelerden birini kullanacağız tabiat risalesi denen bir yer var. Emre abi burada edzane diye bir örnek var. Abi bu örneği Fatih biz hani insanlarla buluştuğumuzda ne konuşuyoruz? Gece tırnak böyle mi kesilir? Dişi böyle mi? Bak abi. Onları Allah hepinizden razı olsun çok lazım. Şimdilik bir köşeye koyun. Şu 10 dakika içinde edzane örneğini anlayın. Köydeki çoban Hacı amcaya da anlatın. Üniversitedeki ordinarius'a da anlatın. Dolmuşta karşılaştığınıza da anlatın. Mahallede ekmek alırken bakkal niye de anlatın. Bütün herkese misli misli gidecek. Ve beş dakikada bütün meseleyi bitirebilecek bir örnek. Üstadın sanatı bu kardeşim. Kelimeler. Bir eczanede. Neredeyiz Murat abi? Eczanede. eczanede. Abi hayal edin rica ediyorum. Bak tefekkür ederseniz sevap alırsınız. Yani hayalinizi zorlayın. Öyle değil mi Habib? Bir saat tefekkür. <gülüyor> bir yıllık... Nafile ibadetten dairle. O yüzden hayal et kardeşim. Şu an bir eczanedeyiz. Gayet mut, muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. Abi şişelerimiz önümüzde mi? İsim neydi abicim? Uğur. Uğur abi şişelerimiz önümüzde. Bunların içinde ne var? Faruk abi ne olsun işlerinde? Hangi maddeler olsun? Ham madde olarak abi. Başka? Boraks olsun. Borax olsun. Sen ya adam boraks diyor. Sen ne konuşuyorsun? <gülüyor> abi ben bunları söylemeyeceğim ama bunlar olsun. Bak düşün eczanedeyiz. O edviyelerden yani bunun içindeki ham olan ilaçlardan zihayat bir macun istenildi. Yani ilaç istenildi. Macun ne abi? Bir şeyleri karışımı. Bunları karıştırıp ilaç yapacağız İsmet. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisinden ne yapıyoruz biz Emrah abi şu an? her birinden ne yapıyoruz ne üreteceğiz İlaç üreteceğiz neredeyiz mesut İzhanede. eczanedeyiz ne yapıyoruz abi ilaç yapıyoruz bak çok hammatten bunlar mı bunlar bak şimdi abi ilaç nasıl yapılır bir mizanı mahsus ile yani ali dirhemi şaşmayacak kıvam ile bir iki dirhem bundan üç dört dirhem ötekinden altı yedi dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış bak şimdi abiciğim. Bunlar benim Murat abi rahat gözüküyor değil mi Fatih? Bunlar ham maddem. Şu an Fatih sen Türkiye'de daha görülmemiş yeni çıkmış bir kansere yakalandın abi. Senin kanserinin şehit olursun ya imanlı senin kanserinin ilacını da ben yapıyorum abi. Tamam mı? Abi senin kanser çok ağır bir kanser. Vücut yaralar bereler mahvolmuş. Abi senin kanserinin formülünü açıklıyorum. Murat abi burada mısın abi? Bak şuna girdim abi. Bak şundan bir dirhem koydum. Bak kalanını boşaltıyorum. Fatih bundan abi iki dirhem koyacağım. Bir iki kalanını boşalttım. Niye boşaltıyor Mazis? Bak çok ilginç. Bundan da abi üç dirhem. Bir iki üç. Faruk abi sen eczacısın. Eğer şu dirhemleri eksik fazla yapsam ne olur? İlaç olur mu? İmkân. Peki zehir olabilir değil mi? Zehir olabilir. Bak abi. Şu an senin kanser ilacını ne yaptım? Kaç dirhem? Bir. İki dirhem, üç dirhem. Bak abi. Eğer birinden bir dirhem yan oksan veya fazla alınsa o macut zihayat olamaz. Hasiyetini, özelliğini, iyileştirme özelliğini gösteremez. Fatih senin yakalandığın ağır kanser ilacının dirhemi. Bak adamlar bunlar için dünya ekonomisini sarsayarak servet harcıyor. Şu kadar ilaç için. Benim de ablam eczane sektöründe olduğu için biraz biliyorum yani. Şu ilacı oluşturabilmek için, öyle değil mi Faruk abi? Devasa, aklı hayale gelmeyecek rakamlar. Yani sen diyorsun, ay ne var? Bir dirhem, iki dirhem, üç dirhem. Abi şu kıvam için devasa rakamlar harcanıyor. Ve buna rağmen hala yan etki yapıyor. Düşün, bir dirhemi eksik, bir dirhemi fazla olsa ne olur Fatih? Zehir olur. Bak, bir dirhem, iki dirhem, üç dirhem. Ne ilacı yaptık Ali? Kanser, Kanser ilacı Fatih abi İsim neydi kardeşim? Doğukan. Bir iki dirhem fazla eksik koyayım, ne olur? Zihir olur bak düşün Hem o hayatlar tiryakı da tetkik ettik Her bir kavanozdan Bir mizanı mahsus ile Emrah abi ne demek istiyor muazzam bir ölçüyle Bir madde alınmış ki Zerre miktarı Noksan veya ziyade fazla olsa Tiryak özelliğini Kaybeder doğru mu abi Acaba Hiçbir cihette imkan Mehtimali var mı ki Şu acabadan önce bir konuyu özetleyelim Murat abi neredeyiz biz Ezanede ben kimin ilacını yapıyorum? Ne ilacını yapıyorum? Kanser. Kaçar dirhem koydum bundan? İki, bir, iki, üç. Peki biraz fazla eksik koysam gönlüm bol olur mu? Peki ne olur koysam? Zehir, Zehir olur. Muazzam bir intizam var doğru mu? Muazzam doğru mu kan abi? Bak abi. Ya şu cümlelere bak ya. Abi kaç kere okuduğumu bilmiyorum buraları hala hayrete düşürüyor beni. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki? ''O şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpması ile devrilmesinden...'' Ne çarpıyor? Fırtına mı? Fırtına çarpıyor Faruk abi. Şişeler ne oluyor Fatih? Devrilmesinden her birinden alınan miktar kadar. Yalnız o miktar aksın. Ne çarpıyor? Fırtına doğru mu? Çarpıyor bunlara Salman. Şişeler devriliyor... Bundan bir dirhem şu ortaya geliyor. Diyor ki kanka gel buraya diyor. Bundan ikidir dirhem geliyor. Bu diyor bacanak sen de gel diyor. Bundan üç dirhem geliyor. Servetlerin döküldüğü Fatih'in kanser oluşturuyor. Beraber gitsinler ve toplanıp o ilacı teşkil etsinler. Oluştursunlar. Ömer saçmalığı görüyorsun değil mi Ömer? Acaba bundan daha hurafe, muhal... Batıl bir şey var mı? Fatih tüm dünyayı toplasalar... ...o kanser fırtınanın dökmesiyle... ...oluşturma seni inandırabilirler mi? İmkanı yok. Peki inananı ne denir? Çok ağır bir cümle geliyor. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse... Üstadın cümlesi ha kardeşim. Eşek katmelli bir eşekliğe girse... Mehmet abi cümleye bak. Sonra insan olsa... ...bu fikri kabul etmem diye... Kaçacaktır. Tekrar özetliyorum. Neredeyiz abi? Eczanede. Eczanede. Kimin ilacını yapıyoruz? Fatih. Fatih abinin. Ne ilacı yapıyoruz Bedirhan? Kanser. kanser. Peki Emre abi bunlardan ne kadar mizanda koydum? Bundan? Bir, iki, iki dirhem, iki. üç dirhem. Peki Emre abi gönlün bol. Biraz fazla koysam, biraz eksik koysam? Zihir. Zehir olur. Peki Emre abi sen eczaneye girdin. Fatih abi de senin öz kardeşin. Onu kurtaracak kanser ilacı satıyoruz biz. Allah vesile edip kurtaracak. O esnada da sen geliyorsun yahu... Eczacı bey Allah cidden razı olsun mükemmel bir ilaç nasıl yaptınız bunu? Valla ne olacak geçen rüzgar vurdu bunlar da geldi o esnada döküldü toplandı ilaç oldu buna eşek olsan inanır abi insan imkan yok niye inanmıyoruz? Bir gün abi Osman seninle gidiyoruz Sultan Ahmet cami ziyarete sen bana diyorsun ki ya Mehmet abi bu adamlar şu camiyi öyle bir intizamla yapmış ki akıllara zarar diyorsun ya sonra diyorsun ki abi nasıl olmuş bu diyorsun ben diyor ki ya Osman bırak bu işleri şurada 500 ton tuğla vardı. Şurada 500 ton çimento, şurada 500 ton demir vardı. abi bir rüzgar bir esti. Bunlar bir karıştı. Aa işte Sultanahmet oldu. <gülüyor> Eşek olsa inanır mı buna? Bak abi ben doğduğum gibi Osman benim vücudumda 270 tane kemik oluyor. Cenab-ı Allah ya da onların tabiriyle tabiat ana bu kemikleri ince ve hassas yaratıyor abi. Çünkü üzerine daha inşa çıkılacak. Ergenliğe geldiğimde 270 kemik oluyor 350 Fatih. Ergenliğimin bittiği dönemlerde kemik sayım 207'ye iniyor ve sabitleniyor. Şimdi soruyorum. Vücudumda bu inşaatı yapan kim? Vücuduma böyle inşaat yapmayı kim öğretti? Biri gelip dese ki kardeşim vücuduna rüzgar çarptı öyle oldu. Benim vücuduma rüzgar çarptı ben cırcır cır olurum lan. <gülüyor> Ulan vücutta bu inşaat nasıl olabilir Fatih? Bu kadar kemik koordinasyonlu... ...sağlayan zat kimdir? Sultanahmet'ten Uğur abi. Mimar Sinan'ı çıkardığımızda ahmaklık oldu değil mi? İşte bu benim vücudumdan da Allah'ı çıkardığında... ...mu eşşek, mu eşşek olsa. katmalle eşek demek. Gene de insanlığa dönse... ...sonra utanacak bir pozisyona gelir demek. Kim yaptı acaba? Kim inkar etti? Mesela düşünsene abi. Baklavacıya gidiyoruz abi. Faruk abi seversin değil mi baklava? Seninle bastık baba baklavacıya gidiyoruz. O esnada adama dedik ki ya abi biraz pahalı satıyorsunuz ama Allah razı olsun. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Abi siz bu baklavayı nasıl yapıyorsunuz dedik. Adam dedi ki vallahi kardeş bir gün dükkana girdim. Ulan su una kafa atıyor yumurtada aralarına girmiş. Ya baba o esnada fıstık geldi ya şunları bir ayırayım diye fıstık araya girdi. Ya ne olsa beğenirsin bizim bir bıçak var. Bıçakta kavgayı sevmez Levent abi. Dağılın dedi bunları kesmeye başladı. Fırında dedik hepinizi cezalandıracak fırına attı. Şerbeti hiç anlatmayayım. Ulan sen böyle yapın 2 trilyon alak senden tepsine. İnanır mı insan böyle bir şeye? İnanmasının mümkünat yok. Doğru mu abi? Neden? Çünkü içlerinde muazzam bir kıvam var. Bir Sultanahmet'in demirlerinden birkaç olup birkaç dirhem çalsan... ...Sultanahmet başına yıkılacak. Bir insanın sonda kalan 206 kemiğinden birkaç çıkarsan Zeynel abi... İnsan inşaatı üzerine yıkılacak kainatta takriben 104 element ve insan vücudunda takriben 60 element bu elementler her gün muazzam kıvamlarda çalışıyor ve Beyoğlu bir erkek oluşturuyor her gün muazzam şekilde erkeklik hormonlarını ve her gün muazzam şekilde benim vücudumun ihtiyacı olan diğer şeyleri bana sağlıyor. Ve bunu sağlarken hormonalde hiçbir bozukluk eksilme fazlalık olma imkanında anında doktora gidiyorsun. Düşünsene şunlar bir nevre dönse. Bir uyandın abi. Hanım hanımın var mı hanımın? Yok. Seni evlendirdim. Hanımın adı Sarı Necla tamam mı? İsmin abi? Erkan. Erkan abi. Sarı ile evlendin. Tam işe gideceksin. Ne iş yapıyorsun? Tabi Tağüt işleri. Şey çeksenet mafesi gibi bir <gülüyor> Şimdi gittin tamam Erkan abi. Uyandın böyle. Ne güzel giyindin, ettin. Dedin ki ya şu evden çıkmadan Necla'ya da bir öpeyim dedim. Hanım Necla ben tam gidiyorum derken tam öpücüğün Necla'yı dönüyor. Sakal tıraşı oluyor. Güzel <gülüyor> hanım ya sakal. ne oldu sana? Vallahi vücudumdaki elementlere bugün rüzgar başka çarpmış. İşte hormonların başka çıkmış. Bugün işte böyle oldum, şöyle oldum. Ya ne kadar garip olur öyle değil mi ya? Böbreğin yer değiştirecek, dalan yer değiştirecek. Abi ilaç örneğini neden anlattım? Anladın mı Murat abi? O ilaç benim işte. Vücudumdaki kusursuz nizam ve intizamla çalışan bu fabrikayı kim yapıyor? Acaba görmeyen maddelerden oluşmuş gören bir gözü görmeyen maddeler ve sağır kör tabiat ana yapabilir mi? Eşek muzaf eşek olsa inanmayacaktır. Doğru mu? Rüzgar çaptı Erkan abi oldu. Olmaz. Olsan o büyükler olmaz. <gülüyor> Kurtarmaz. <gülüyor> Değil mi abi? Tabii. Biraz daha inanet yapacaksan. <gülüyor> i̇şte. Eyvallah abicim. İşte bu misal gibi. Hangi misal? Eczane. Lütfen unutmayın. Eczane misali çok önemli abi. Bizim bel kemiğimiz. İşte bu misal gibi. Her bir canlı. Elbette canlı bir macundur. Ve her bir nebat. Hayattar bir tiryak gibidir ki. Çok müteaddet eczalardan. Çok muhtelif maddelerden. Gayet hassas bir ölçüyle alınan maddelerden terkip edilmiştir. Öyle değil mi abi? Eğer, bu cümleler çok önemli. Espaba yani sebeplere. Ne o sebepler? Beni bulut yaptı, beni anam yaptı, babam yaptı. Ve elementlere işnat edilse ve esbab icat etti denilse. Ya Emre abi, esbab sebepler yaratabilir mi? Ben mazatıyorum, nasıl oldun diyorum. Anam yaptı beni diyor. Murat abi, burada mısın? Murat abi, senin çocuk kaç yaşındaydı? Üç yaşında. Dört yıl önce kime çizdirdiniz? Ha? Kim yaptı çocuğu? Ben annem, biri dese ki ya, seni anne yaptı. Lan benim annem resmi bir çizemez benim. Nasıl yapacak beni? Anne, sebepler, leylek, tabiat ana. Çok komik değil mi ya? <gülüyor> leylek daha mantıklı anasılatayım. Eğer esvaba, ana sıra isnat edilse, sebeplere verilse... ...ve sebepler icat etti, yarattı denilse... Aynen eczanedeki macunun şişelerinin devrilmesinden var olması gibi yüz derece akıldan uzaktır. Bak abi benim vücutta bakır elementi var. Kan yapıyor doğru mu abi? Ve sinir iletimini muazzam sağlıyor. Değil mi abi sinir hastalarında Faruk abi bakırda problem var. Benim vücutta abi mangan var. Beyin fonksiyonlarını acayip derecede yönetiyor. Benim vücudum abi bir var. Tansiyonumu dengeliyor. Vücudumdaki oluşmuş bu elementlerden. Şu an ilaç benim Fatih. Birkaç dirhem fazla kadminyum. Birkaç dirhem eksik olsa benim tansiyonum böbreğimden çıkar abi. Kanım damarımdan değil kulağımdan burnumdan fışkırır. Demek ki insan kusursuz bir ilaç mı Murat abi? Böyle bir ilacı rüzgar çarpmış, tabiat yapmış, sebep olmuş. Gülüyorsun değil mi? Komik çünkü. Gerçekten komik. Şu dersi aldıktan sonra çok komik. Bak abi ben senede insan 6 ayda bir abi sinir hücreleri hepsi yenileniyor ve senede 90 kilo hücre boşaltıyorum. 90 kilo. Sana daha hiçbir bir şey söyleyeyim mi? 200 milyar alıyor var günde ölüyor ya. Fatih, 200 milyar alıyor var. 200 milyar işi idare edebilir misin? 200 milyar alıyor var. Kerkan bunları bir gün canı sıkıldı dedi ki, "Ya ben 200 milyar alıyorum. İşte bugün elementlerimin dirhemi açtı. Bugün 500 milyar al yuvar üretiyorum. Sence kalan 300 milyar al nereden çıkar? <gülüyor> Nasıl olacak bu iş? Demek ki insan vücudunda bedir abi. Kusursuz bir nizam. Kusursuz bir intizam. Ve birkaç dirhem bir şeyden birkaç dirhem öteki şeyden. Size üstadın sanat kelimesine geliyorum. Abi çok önemli. Dikkat ettiyseniz üstad sürekli canlı macun. hayat macun ciz, canlı macun deyip durdu. Bilmem kaç tane elementi duvara atsam ya da o ham maddeleri yere çarpsam cansız bir maddenin olma ihtimali sallıyorum bilmiyorum. Bir, kö, bir bölü katrilyonda bir bile olsa vardır abi. Ama üstad nerede sanatını kullanıyor? Cansız atomlardan oluşmuş canlı bir Fatih'i Allah'tan başka olma ihtimali asla mevcut değildir. Çok ilginç değil mi? Çok ince. Ve üstad bunu beyan ederek küfrün belini kırıyor. Bu tabiat anacılar nerede demek istiyorsanız çok fazla yabancı belgesel kanallarında izleyebilirsiniz. Kafayı sıyırsınız ve devam son paragraf. Elhasıl şu ezzaneyi i alemde hakîmi ezeli'nin mizanı kaza ve kaderiyle alınan mevada hayatiye hatsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil her şeyi kuşatan bir ilade ile vücut bulabilir ancak var olabilir. Kör sağır hudutsuz sel gibi akan külli anaasır elementler sebepler ve tabai ve esbabın işidir diyen bedbaht o tiryak acip, o acip tiryak ilaç ilginç kıvamlardan oluşan ilaç kendi kendine şişelerin devrilmesinden çıkıp olmuştur diyen divane bir hezeyancı sarhoş bulunan bir ahmaktan daha ziyade ahmaktır. Doğru mu nedir abi? Evet o küfür ahmakane, sarhoşane, divane bir hezeyandır. Bir soru sorup dersi bitiriyorum kardeşim. Ben Tabiat Peres birini Fatih karşıma aldığımda diyorum ki: "Sen tabiat diye neye diyorsun?" diyorum Kaan abi. "Neye diyor? Dağlar diyor. Doğru mu? Tabiattır. Bulut tabiat mıdır? Güneş Akarsu, nehir, çimen, ağaç, şeftali, armut, tabiat mıdır? Tabiattır. <gülüyor> Sonra desem ki peki tabiat neleri yarattı desem? Gene aynı şeyleri söylüyor. Dağı yarattı, bulutu yarattı, elmayı, şeftali yarattı. Kardeşim çok ilginç değil mi Muhammed? Yaratılan bir şey yaratıcı olamaz. Buradaki kardeşimizin problemi diyanette değil. Gramerde problemi var. Eğer sen bu kainatta tabiat ana diye kastettiğin bir yaratıcı alıyorsan işte biz ona Allah diyoruz kardeşim. Sen de de şu başındaki derdi at küfene hem bu dünyada hem ahirette iki cihan da rahat et. Murat abi bir dua edeyim amin de bitirelim şu işi. Ya Rab sen bizi oduna tapmaktan leyleye tapmaktan Armuda tapmaktan, öküze tapmaktan koruduğun için sana binler şükür olsun Ya Rabbi. Allah rızası için El Fatiha. <gülüyor>